Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özge Hanımcığım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yoğunuz. <gülüyor> evet, evet. Bu yoğunlukta hocam bizi de kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum Edam. öncelikle. Edam. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, sizinle aslında tekrar yayın yapabilmenin e, heyecanını yaşıyorum şu an. E, ayrı olarak Ramazan-ı Şerif'e ulaşabilmenin heyecanını yaşıyorum. İki heyecanlı birleşti hocam inşallah bir kötü bir söz çıkmaz ağzımdan aklınıza Şimdi sanıyorum şimdiden. Estağfurullah, estağfurullah Özgecim siz bizim kusurumuza bakmayın. Çok konuştuğu zaman insan hata etme ihtimali daha yüksek. Siz çok ölçülü dikkatli konuşuyorsunuz maşallah. Allah razı yardım. <gülüyor> o zaman isterseniz hemen başlayalım hocam iki sorumla. Olur inşallah. E, hocam öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum e, 11 ayın sultanı diyerek karşıladığımız Ramazan-ı Şerif e, bir Müslüman için ne ifade ediyor ne ifade etmeli bu ayda Hı -hı. namaz kılıyoruz orucumuzu tutuyoruz e, Kur'an'ımızı okuyoruz e, bu ibadetlerimizi diğer aylarda da yapabilme e, imkanına sahibiz e, bu ay orucun ötesinde neler barındırıyor Ramazan ayını diğer aylardan Farklı kılan nedir? Galiba önce bu soruyu idrak etmemiz gerekiyor ki e, nasıl verimli geçirebileceğimizi daha iyi anlayabilelim. Evet. E, Ham dedelim, Salvelemizi okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in e, Çok güzel bir giriş yaptınız e, Sezai Karakoç'tan. E, cennetin kapılarının açıldığı cehennemin kapılarının bağlandığı adeta yeryüzünün cennete yaklaştırıldığı, cennete benzetildiği yani dünya ne kadar cennet olabilecekse o kadar bir zamana girmiş bulunuyoruz. Hem de akşam namazından sonra Ramazan girdi <Gülüyor> artık. O yüzden de teravih bu akşam başlıyor. <Gülüyor> Hepimize mübarek olsun. O mübarek zaten de yani bereketinin dışında kalmayalım inşallah. Fuyo mahrum kalmayalım. Bizim için Ramazan ne ifade ediyor? Tabii ki herkes için ayrı şey ifade ediyor. Orası kesin. Yani bir çeşme, bir nur çeşmesi gibi düşünün. Bir yerden akıyor. Siz oraya vardınız. Oradan ne kadar istifade edebilirsiniz? Götürdüğünüz kap kadar. Yani kabınız ne kadarsa oradan o kadar su alabilirsiniz. Hani bir çeşmeden. Nur da öyle, feyiz de öyle, ilham, keşif de öyle, efendim, bütün manevi ikramlar da öyle. Yani kapasiteniz kadar ondan istifade edebilirsiniz. Ama biz zaten, hani bu noktada da moralimizi bozmamalıyız, biz zaten kapasitemiz kadarından mükellefiz. Yani... Hepimizi allah Teala farklı farklı yeteneklerde yarattı, farklı farklı ruhsal seviyelerde yarattı. Ruhlarımız nasıl zekalarımız ve bedenlerimiz eşit değilse ruhlarımız da eşit değil. Dolayısıyla aynı kitabı okuyan, aynı hocayı dinleyen, aynı ibadeti yapan insanlar aynı feyzi almıyorlar değil mi? Farklı farklı istifadeler oluyor. <gülüyor> ramazan Şerif de öyle olacaktır. Yani Ramazan bütün insanlara iniyor yeryüzünde. Yeryüzüne iniyor yani. Ee, daha doğrusu hani Ekrem Demirli Hoca geçen <gülüyor> de bir soru meraklardı ki orada söyledi. Yani bir Ramazan bize gelmiyor. Biz Ramazan'a gidiyoruz. Hani adeta Ramazan bir yerde duruyor, o, o, o var ve biz dönüp duruyoruz. Dönüp duruyoruz. Sonra işte bir Ramazan'a uğruyoruz. E, ...girdik... ...dünya Ramazan ayına girdi şimdi... ...ama değil mi... ...bundan hiç haberi olmayan insanlar da var... ...bunu 11 aydır yolunu bekleyenler de var... ...yani çabuk geçti şu mübarek 11 ay... ...diyenler de var... ...yani bekler şimdi geldi... ...dolayısıyla hepimizin aynı olmayacaktır... E, ...benim acizane kanaatim... ...Ramazan'la ilgili Özge Hanımcığım... ...çok e, söylerim bunu... E, ...ben... E, ...oruç ve namaz... ...tabii oruç namaz ve Kur'an... Onu bir kenara koyarsak yani ibadetler ve o ibadetlerden alacağımız sevabın Ramazan dışındakiyle kıyaslanamayacak kadar yüksek olmasını hani onu bir tarafa koyacak olursak ahlaki açıdan ve e, nefsimizin tekamülü açısından yani insanı kamil olma yolculuğumuz açısından Ramazan aylarını bir bonus zamanı gibi düşünüyorum biliyor musunuz? Yani e, yaptığımızda bir hayır işte onun dışındaki zamanlarda yaptığınızdan nazaran kat kat fazla ee, üstelik şeytanlar bağlanmış cehennemin kapıları kapatılmış yani hayır işlemek daha kolay hale gelmiş bakın bunun örneği o kadar barizdir ki bu bizim hayatımızda bunun örneği Ramazan dışında cuma namazını bile aksatanların Ramazan'da teraviye gitmeleridir. Üstelik teravih sünnet-i namazdır. Yani farz bile değildir. Hani cuma namazı bütün farzlar içerisinde en kuvvetli farzdır. Ona rağmen Ramazan dışında bazen cumayı bile aksatan insanların Ramazan'da böyle teraviye gitmek istemesi, işte camilerin dolup taşması Diğer dini aktivitelerin yani sosyal hayatta yardımlaşma, hayır hasenat, işte fakirleri koruyup kollama, kimsesizleri, daha bir kesenin ağzını açma gibi hani insan nefsine hep zor gelen e, bir takım fedakarlıkların çok kolaylaşması e, içsel ve dışsal olarak yani hem iç motivasyonumuz çünkü oruç ve irade arasında bir etkileşim olduğunu düşünüyorum ben yani iradenizi kuvvetlendirdiği için iç motivasyonumuz daha yüksek Ramazan ayında yapabilirim fikri onu da konuşmak isterim sizinle yani oruç tutmak o kadar büyük bir başarıdır ki bunu biz anlayamıyoruz biliyor musunuz şöyle bir örnek vereyim Amerika'da bir genç bir delikanlı anlattı birisiyle ortak bir iş yapıyormuş ve çok hareketli bir iş yani bütün gün dolaşmaları gerekiyormuş bu iş için bir dağıtıcılık ne bir şey yapıyorlar öğle yemeği yemeleri gerekmiş bu anlatan kişi de hani öyle çok dindar biri değil ama oruç tutuyor hani im imanı var ve oruç tutuyor bir de Amerika'nın güneyi yani çok sıcak bir yer demiş ki işte hadi yemeğe gidelim demiş arkadaşı partneri öyle diyelim o da e, demiş ki ben oruçluyum, yemek yiyemem demiş. Ya tamam gel yemek yemesen de su içersin, bir şeyler içersin demiş. Yani orucu hiç bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın büyük bir çoğunluğu bizim ülkemizde bile. Yani e, gençlerle konuşun mesela hayatında hiç oruç tutmamış bir insan bizim ülkemizde. E, hiç açlık tatmamış bakın. Hiç aç kalmamış yani hiç susuz kalmamış. Dolayısıyla hani biz biraz içinde olduğumuz için işin e, onun bize neler sağladığının, bizi ne kadar güçlendirdiğinin de çok farkında değiliz. Aslında farkında olsak biraz çok iyi olacak. Çünkü e, şöyle diyeyim yani e, insan bir şeyi yapabildiğinde bir herhangi bir zor bir şey mesela diyelim ki anlaşılması zor bir kitabı bitirdiniz ve anladınız hani çalıştınız ve bitirdiniz. Bu sizi cesaretlendiriyor diyorsunuz ki işte ben bunu anladığıma göre bunu hallettiğime göre bunu da yapabilirim diyorsunuz. Ondan hani bir tık daha zor olana da cesaret bulursunuz kendinizde. Dolayısıyla oruç tutmak, oruç tutabilmek insanın en ilkel yürtülerinin en hayvani, en zeminde olan ve hayati olan yürtülerini kontrol edebiliyor olması demek. Bunları kontrol edebiliyorsam ben o zaman işte zamanımı da daha iyi kullanabilirim. İşte namaz da kılabilirim. Yani niklamlı olarak. Anlatabiliyor muyum? Kendinizle ilgili bir iyimserlik, bir iç disiplin geliştiriyorsunuz. Geliştirme fırsatı veriyor Ramazan daha doğrusu. İsterseniz yapıyorsunuz tabii bunu. İkincisi de sosyal çevre. Yani dışarıdan. işte şeytanların bağlanması mesela benim için ben hadislerde geçen bu tip metafizik bilgileri... Katılan olur olmaz. Herkesin tabii kendi yorumu kendisini bağlar. Öyle değil. Ama ben zahiri anlamda da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Benim kanaatim böyle. Elbette bunların sembolik değerleri vardır ve bunları farklı şekillerde de yorumlayabiliriz. Ama hakikaten ben mesela Ramazan geldiğinde şeytanların zayıfladığını düşünüyorum. Çünkü Efendimiz öyle söylüyor ve ee, siz söyleyin bunu görüyoruz yani kendi hayatımızda örneğin işte buna telkin diyebilirsiniz başka bir şey diyebilirsiniz hiç fark etmez yani sonuçta ben Ramazan geldiğinde öncesine nazaran daha fazla ibadete hevesli oluyorum daha fazla iyilik hevesli oluyorum ve mesela bir şey söyleyeyim size e kötülük ve günah olarak görmüyorum görsem yapmam ama inanın ben Ramazan ayında epeydir yani, epeydir hani yıllardır öyle diyeyim roman okuyamıyorum, film izleyemiyorum. Biliyor musunuz? Yani e, her zaman izlediğim bir filmi bile izleyemiyorum. Yani o tarz bir film. Yani ayıp ediyormuşum gibi geliyor. Hani şöyle düşünün, çok Doğru kıymetli hocam, bir evet. misafir çok kıymetli bir misafirliktesiniz ve orada çok değerli biri var, bir şeref konuğu var. O kişi konuşuyor, siz de böyle telefonunuzun mesajlarına bakıyorsunuz. Hani bu ne kadar ayıpsa, o zaman da böyle hani dünyevi biraz da hani biraz böyle e, şey siz söyleyin, işte caiz ama hani olmasa da olur. İşleri yaparken bile inanın utanıyorum yani. Mesela en çok üzüldüğüm şeylerden biri de, e, bilhassa bu pandemi öncesinde hep söylerim bunu, yüz yüze vaazlarda da çok söylerdim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de on geceye yemin ediliyor. Veleyalin aşrin diye bir ayet var. On geceye yemin olsun ki. Bu on gecenin e, hangi gece olduğu hakkında çeşitli rivayetler var. Ama ağırlıklı olan iki bayram öncesi on gecedir. Yani senede çok kıymetli iki tane on gece var. Biri Ramazan bayramı öncesi on gece. Yani Ramazan'ın son on gecesi. Biri de Kurban Bayramı'ndan önceki on gece yani Zilhicce'nin ilk on gecesi. Ve biz kadınların en çok dünya işleriyle geçirdiğimiz zamanlar. Yani sene içerisinde en kıymetli iki zaman dilimini biz en çok temizlik, alışveriş, işte yemek hazırlamak vs. bayram hazırlıkları diye en çok ziyan ettiğimiz zamanlar yani. Dolayısıyla böyle bir bonus dönemi olduğunu düşünün yani eksilerinizi sildirmek için artılarınızı artırmak için işte ne bileyim arayı kapatmak bir açık varsa o açıyı kapatmak için hani böyle üniversitelerde yaz dersi falan veriliyor ya hani böyle evet. açıklarını kapatıyor öğrenciler aynen ondan hmm. daha müthiş tabii. daha büyük ama böyle bir Hani ganimet ayı yani. Ganimet ayı. Hani böyle ganimet dağıtılıyor. Fırsatlar dağıtılıyor. Bonuslar dağıtılıyor. Ee, böyle bir saniyesini bile boşa geçirmemek lazım. Hani öyle düşünüyorum ben Ramazan ayını. Ee, kendimizi yeniden inşa etmek için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Mesela hep şunu söylerim. Yani göreve ilk başladığım, 30 sene öncesinden beri söylediğim bir şeydir bu. Bir insan her Ramazan ayında bir kötü huyundan kurtulmaya niyet etse bir kötü huyundan ve bir tane de iyi huy onun yerine koymaya çalışsa her Ramazan ayında bakın 30 sene sonra 15 sene sonra hatta kaç tane kötü huyumuz olabilir ki yani değil mi? Sonuçta iman eden insanlarız. 10-15 sene sonra veli gibi olur ya evriya olur. Ve her sene bir tanesinden vazgeçir. Çünkü 30 gün az bir süre değil gerçekten. Çok uzun bir süre 30 gün. Ee, ve Müthiş bir kamp gibi yani, manevi bir kamp gibi düşünmek lazım. Büyük bir fırsat, ganimet diye düşünmek lazım. Her saniyesini öyle geçirmek lazım diye düşünüyorum. Özge Evet hocam ağzınıza sağlık, kesinlikle öyle. Yani aslında bu akşamki konumuzun, daha doğrusu sorumuzun cevabı dediğiniz gibi çok çok uzaklarda değil. Peygamber Efendimizin hayatı, onun bize tavsiyeleri... Bize bu konuda hayatımızda örnek olacak, rehber olacak nitelikte. Hı -hı. Ben buradan hareketle hocam, Peygamber Efendimiz Ramazan'ı nasıl geçirirdi? Ramazan-ı Şerif'te hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Hı -hı. Bunu sormak istiyorum. Sonra inşallah günümüze doğru geleceğiz diyelim. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ramazan deyince üç şeyin ben öne çıktığını görüyorum onun hayatında. İlla ki eksiğim vardır. Benim görebildiklerim yani. Bir, Kur'an'la beş kalesi artıyor. Yani her Ramazan'da Cebrail geliyor Peygamber Efendimiz'e mukabele geleneği o, e, şeyin, o davranışın devamıdır. Yani o sünnetin devamıdır. E, Cebrail geliyor her gün ve rapor Ramazan boyunca o güne kadar nazil olan ayetleri okuyor. Peygamber Efendimiz'e ne kadar varsa Kur'an'dan yani ve Peygamberimiz de ona okuyor. Mukabele karşılıklı okumak demek zaten. Biz bunu tek yönlü yapıyoruz. Her Ramazan'da bir defa Kur'an-ı Kerim baştan sona ile birlikte gözden geçirmiş oluyor. Hatta buna arza deniyor. Arz etmek. Birbirlerine Kur'an'ı arz ediyorlar ve son Ramazan'da Zeyd bin Sabit'in de bu arzaya katıldığı dolayısıyla onun Hazreti Ebu Bekir döneminde hilafeti döneminde Kur'an-ı Kerim'i cem etmek ve daha sonra Hazreti Osman döneminde teksir etmek, çoğaltmakla ilgili görevlendirilen heyetin başına getirilmesi de bu sebeple. Yani sebeplerden bir tanesi de bu. Peygamber Efendimizle birlikte Cebrail'in özellikle son Ramazan'da iki kere baştan sona Cebrail Efendimize okuyor, Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'a okuyor. Ve on, o sene iki kere okunmasından Efendimiz o sene e, vefat edeceğini anlıyor. Yani sağlamlaştırmak için iki defa okunuyor. Demek ki bu hani bizim son senemiz diye düşünüyor. Son Ramazanımız diye düşünüyor Efendimiz. Bir defa Kur'an'la meşgalemizin artması gerekiyor. Yani Efendimiz'in sünnetine tabi olacaksa. Bunu herkes tabii e, mukabele başta hani mukabele geleneğimiz var ilk önce bir onu düşünüyor herkes işte e, bir mukabele dinlediğinde bir hatim indirmiş oluyor, olabiliyor muyum diye böyle her sene sorulan klişe sorular <gülüyor> var e, böyle olmadan buna yani ben işte bir hatim indirdim dört hatim indirdim işte umreye gidiyorlar mesela tavaf sayıyorlar kaç tane tavaf yaptım bugün yedi tane yarın on tane falan e, arkadaşlar nafile ibadetlerde e, kemiyet önemli değildir. Keyfiyet önemlidir. Nafilelerde farzlarda, farzlarda e, sayı da çok önemlidir. Yani dört rekatsa dört rekattır. Öğlenin farzı. Onu üç kılamazsınız, beş kılamazsınız. Kılmamalısınız. Evet. Ama nafilelerde keyfiyet önemlidir. Yani kalite önemli. Kaç sayfa Kur'an okuduğunuz değil, ne kadar sindirdiğiniz, ne kadar anladığınız, ne kadar özenle okuduğunuz, ne kadar ihlasla okuduğunuzdur. Mesela hiç hoşlanmadığım bir şey ama hep de karşıma çıkar. Şimdi mukabeleye otururuz, mesela deriz ki işte bugün bir buçuk cüz okuyacağız. Parmağını o bir buçuk cüzün bittiği yere koyar hanım. 10 dakikada bir bakar kaç sayfa kalmış diye. Yani ve hoca da onu görür okuyan. Hani ne kadar sıkıldığını gösteriyor. Yani sıkılarak, ne zaman bitecek diye bakarak okunan Kur'an'dan veya kılınan namazdan e, inşallah boşa gitmiyordur. Ben Allah katındaki karşılığını bilemem. Ama efendim, nafile ibadetlerde sallallahu aleyhi ve sellem sıkıldığınız zaman bırakmanızı söylüyor. Sıkıldığınız zaman bırakın ötekine geçin. Diyor. Yani Kur'an okumaktan sıkılmışsınız namaza geçin vesaire. Yani Kur'an'la meşgalet. Dolayısıyla bu yüzünden okumak olabilir ki okumalıyız bana sorarsanız. Bir Müslüman eğitimli bir Müslüman ve işte yani gün geçen gün ya da bir yıl önce Müslüman olmamışsa hani benim yaşımdaki biri için 40 yıldır Müslümansa Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir topluluk içinde illa şahane olması gerekmez ama namaz caiz olacak kadar bir aş-ı şerifi okuyabiliyor olması lazım yani. Bu kadarını yapabiliyor olması lazım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumak. Efendim anlamını çalışmak. Okuduğu yerin anlamını. Bu yüzden ben diyorum ki insanlara lütfen diyorum bakın. Bir, Kur'an'la meşgalemiz açısından iki şey yapmamız gerekiyor. Bir, her gün Kur'an'ı açmamız gerekiyor. İsterse beş dakika olsun. Her gün bir defa Kur'an'la bir, bir meşgalemiz olacak. İki, o gün Kur'an'a ayıracağınız vakit ne kadarsa onu ikiye bölüp yani on dakikanız mı var bugün? Beş dakika, beş dakika diye ikiye bölüp, beş dakika metnini, beş dakikada mealini okumalısınız. Yani beş dakikanız mı var? İki buçuk dakika metin, ya yani bu iki ayet olabilir. O sizin okuma hızınıza göre değişir. Yarım sayfa olabilir. Önemli değil. Önemli olan okuduğunuz yerin anlamını da okumanız. Bunları birlikte yapmanız yani. Bu şekilde mesela bir hatim indirebilirsiniz. Ramazan'da veya da ben bunu bu şekilde yapmam çok zor, işte çok yavaş okuyorum, çok yavaş anlıyorum diyorsanız sadece bir sureye yoğunlaştın. Bir sure seçin. <Gülüyor> Mesela ben Ramazan'da insanlara söylüyorum, her Ramazan bir sure ezberleseydiniz, şimdi Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte birini, dörtte birini ezberlemiş olacaktınız. Niye ezberleyelim ki diyorlar bazıları işte bugün artık bilgisayar var falan, tamam. Şu hadis-i şerif var işte ben hadisleri bunun için hadislerin zahirinin evet sembolik anlamları e, örtülü anlamları olabilir. Onlar da güzel bir e, açılım getirir bize. Ama zahirini reddetmeyi gerektirmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennetlikler cennete gittiği zaman allah Teala onlara diyecek ki oku ve yüksel. Bu andan ne kadar okuyabilirse o kadar yükselecek diyor. Yani ezberindeki ayet kadar Orada da Google'a mı bakacaksın yani? Dolayısıyla ezber yapabilir mesela. Bir, Peygamber Efendimiz Kur'an'la çok meşgul oluyor. Onun için Kur'an ayı Ramazan. Hem Kur'an'ın inmeye başladığı ay, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiğine göre, hem de Efendimiz'in hayatında Kur'an'la meşgalesinin arttığı ay. Mesela teravih namazlarının e, cemaatle kılınması ve sesli okunması, Kur'an-ı Kerim'in de uzun uzun bizimki gibi en hızlı kıldıran imam neredeyse. Gerçi şimdi Allah hepsini bakın aldı elimizde. Yani buna da dikkat edelim. Yani. Ee, bu tip e, tabii olayların bir ceza olarak yorumlanmasına çok şiddetle karşı çıkıyor kamuoyu ama ben o tarafının da düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim yani. Öyle bir şey ki hatta ilk günlerde, pandeminin ilk günlerinde dedim ki ya Rabbi yani biz nasıl bir hata yaptık ki bizim altın buzağımız ne ki bize samiri gibi en bana kimse dokunmasın dedirttin bize. Yani bakın şu anda kimse kimseye dokunmasın diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu samiri için anlatılıyor. Altından buzağı yapıp insanlara bu tanrıdır diye taptıran kişi için. Bizim altın buzağımız ne bu kapitalist dünyada bir düşünelim yani. Neyse, e, Efendimiz mesela uzun uzun teravih namazları kılıyor. Çok uzun kılıyor teravih namazlarını. Burada bir şey söyleyeyim. Fetva vermiyorum. Herkes yine e, bana gelen fetva sorularına da çok bariz cevabı çok bariz olmadıkça ben cevap vermiyorum arkadaşlar. Hı hı. Onu herkes bilsin. Çünkü ben benim görevim değil fetva vermek. Hele şu anda artık emekliyim, takip bile edemiyorum doğruduruz. Çünkü o fetvalarda güncelleniyor, denişleri yüksek kurulu sürekli çalışıyor, yeni fetvalarını yayınlıyor vesaire. Herkesin hani haddini bilmesi lazım. Ama e, bilhassa teravihler için şunu söyleyebilirim kendinize bir düzenek yapıp evinizde madem ki artık camilerde kılamıyoruz kendinize bir düzenek yapıp işte güzel okuyabildiğiniz büyük bir mushafı şöyle ayaktayken görebileceğiniz bir yere koyup her rekatta bir sayfa okuyarak oradan yüzünden yani teravih namazını bu şekilde de kılabilirsiniz çünkü bütün Kur'an kıraatleri içerisinde en makbul ve sevabı en yüksek olan namazda kıyamda okunan Kur'an'dır yani en çok sevap kazanılan e, Kur'an okuyuşu odur. E, veyahut da mesela daha e, işte böyle riskli işlere ben kalkışmak istemiyorum diyenler. E, mesela gün içerisinde 3-5 ayet neyse ezberleyip teravihde o ayetleri devamlı okuyarak o ezberlerini sağlamlaştırabilirler ve her akşam Kur'an'dan yeni bir ayeti ezberlemiş olarak teravih namazını kılabilirler. Yani Kur'an'la ünsiyetin artırılması gerekiyor. Efendimizin hayatında bir bunu görüyoruz. İkincisi Efendimiz'i tarif ederken çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu tarif ederken diyorlar ki Efendimiz insanların en cömerdiydi. Yani Evet. Bu toplumda en cömert insandı Efendimiz. Yani o kadar ki onun cömertliğiyle ilgili bazı rivayetleri aktardığımız zaman insanlar bunu dinleyenler rahatsız oluyorlar biliyor musunuz? Yani çünkü turun kağıdı gibi açığa çıkıyor bizim ne kadar cimri ve tutucu olduğumuz. Ee, çok cömertti fakat Ramazan'da her zamankinden de cömertti Ve Efendimizin Ramazan'daki cömertliğini anlatırken esen rüzgardan daha cömert olduğunu söylüyorlar. Yani rüzgar nasıl böyle önüne gelen her şeyi dağıtır. Böyle yapraklar, tozlar, işte ne varsa yani katar götürür önüne. Efendimiz de böyle esen bir rüzgar gibi elindeki her şeyi dağıtırdı ramazan Şerif'te. Yani yanlış okumadıysam, yanlış hatırlamıyorsam Efendimiz evinde para olarak hiç sabahlamamış mesela. Sadece borcu varsa birine ee, o zaman e, saklarmış o borcunu ödeyebilmek için. Ee, böyle bir cömertliği var yani. Hatta bir rivayette mesela bir gün namaz e, selam veriyor ve insanların unuzlarından atlaya atlaya koşarak böyle çıkıyor sonra tekrar geliyor cemaate ya Resulallah hiç yapmadığınız bir şey yaptınız diyorlar diyor ki birisine verilmek üzere bir sadaka vardı evde unutmuşum aklıma geldi namazdayken bir daha unutmamak için yani hayırlı işlerde acele ediniz var ya hemen diyor onu vermek için gittim diyor İkinci özelliği de bu efendimizin. Bu cömertlikle ilgili müsaadeniz olursa sizi hiç konuşturmuyorum Özge Hanım'cığım. Buyurun ee, Özcan, ne demek? Bu pandemiyle <gülüyor> özleştirilmiş bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi pandeminin özelliği Ramazanları hatırlayalım. Evet. İftar çadırlarımız vardı değil mi? Çeşitli iftar programlarımız vardı. Hatta e, sosyal yönleri güçlü olan... E, Aileler öyle oluyordu ki bazen Ramazan'da evde hiç iftar edemiyorlardı. Böyle işte çeşitli iftarlara katılıyorlar aile büyükleri vesaire. Her gün bir yerden birkaç yerden davet ediliyorsunuz filan. Ee, i̇şte böyle bu hayır çalışmaları e, şey yapılıyor da organizasyonlar yapılıyor. İşte şurada e, Kur'an kursunda iftar veriyorsunuz. Burada yetimhanede Hı -hı. iftar veriyorsunuz. Karul de iftar veriyorsunuz vesaire. Yani e, pandemi öncesi dönemde Elbette yaptığı her şeyi çok büyük ihlasla yapanlar her zaman var ve çok sayıda olduklarına ben inanıyorum. Kesinlikle şey olarak söylemiyorum bunu yani göstermelik bir söz değil. Öyle bir söz hiç etmedim şimdiye kadar. Ben ihlaslı insanların daha fazla sayıda olduğuna inanıyorum. İhlassız olanlara nazara. Fakat kötülük çok konuşulduğu için çokmuş zannediliyor. Halbuki iyiler çok sessiz. İyiler sessiz. Onun için onları az zannediyoruz yani. Ee, benim mesela çevremde iyiler daha fazla. yani Dolayısıyla e, iyilerin fazla olduğunu düşünüyorum. Neyse, şimdi bu pandemi bize neyi sağladı biliyor musunuz Özge Hanımcığım? Bütün gösterişlerden arınmış olarak iyilik yapmanız gerekiyor artık. Burada. Kesinlikle. Yani, bir reklamı yok, bir yerde toplanmış bir kalabalık yok. Yani siz bir işte de mi iftar vereceksiniz? Kimse bilmiyor, siz de gitmiyorsunuz. İşte orada ödüyorsunuz ve iftar veriliyor. İşte bir Kur'an kursunda veya bir yetim mahallede mi iftar vereceksiniz? Kimsenin haberi olmuyor, siz de gitmiyorsunuz, onlar sizi görmüyor, siz onları görmüyorsunuz. Yani pandeminin ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sadece pandemi değil, kendi özel hayatlarımızı da içine katacak olursak, insanların karşılaştıkları her durumun onların lehine olduğunu düşünüyorum. Yani yaşadığımız hiçbir şey bizim aleyhimize değil. Eğer biz onun bizim lehimize olan tarafını görüp kullanabilirsek. Dolayısıyla pandeminin içe dönmek için Hele bu Ramazanı düşünün yani, bakın teravi yok, mukabele yok, iftar davetleri yok, e yani e, bir sosyal hareketlilik yok. Tam tersine evlerimizde daha fazla kapanmamızı istiyor yöneticilerimiz. Yani e, ehli rey sizden bunu istiyor. Yani dolayısıyla bizim ona itaat etmemiz gerekiyor ve Tamamen iç dünyanıza dönük yapacağınız bu cömertliklerden kimsenin haberi olmayacak. Verdiğiniz iftarlardan kimsenin haberi olmayacak. İşte evinizde veya işte her neyse bir götürdüğünüz bir yerde 20-30 tane arkadaşınıza ailenizden birilerine iftar vereceğinizde harcayacağınız o para cebinizde kaldı ve onların evine yemek gönderemeyeceğinize göre işte kim bilir. Belki Afrika'da daha fazla iftar vereceksiniz. Belki e, Myanmar'da daha fazla iftar vereceksiniz. Yani ihlasımızın artmasına ve e, gerçekten o ibadeti iç motivasyonumuzla yapabiliyor muyuz yani? Hani bir Ramazan'da her gün camiye gitmek için programlanmak mukabele için mesela başka bir şey. İşte ekranlardan bir mukabeleyi açıp dinlemek başka bir şey. Ee, dış, ö, ötekinde bir dış motivasyon da var yani bir hareket var ya sizi motive ediyor ama burada tamamen size kalmış bir şey kimse sizin o mukabeleyi dinlediğinizi bile görmüyor ama bakın diğerinde arkadaşlarınızla karşılaşıyordunuz birbirinizi arıyordunuz hadi bakalım camiye geliyor musun bugün diyordunuz ha, nereye teravihe gidelim diyordunuz şimdi teraviheyi kılıp kılmadığınızı da kimse bilmiyor. Kaç mukabele takip ettiğinizi kimse bilmiyor. Kur'an ne kadar okuyorsunuz kimse bilmiyor. Bu aslında çok büyük bir fırsat kendimizi eğitebilmek için. İkinci husus bu cömertlik meselesi Efendimizin hayatında Ramazan'da gördüğümüz. Üçüncüsü de yani Kur'an'a ama teravihi de ekledim. Yani teravih sünneti çok kuvvetli bir sünnet ve çok uzun kılıyor Efendimiz. Böyle 20 dakikada falan değil yani. Bugün e, haremeyinde gerçi orada da on rekat kılınacakmış da hani öncesi ki dönemlerde saatler süren teravih gibi. Üçüncüsü de Özge Hanımcığım uzatmayayım fazla itikaf sünneti Efendimizin evet. e, Ramazan'da gördüğümüz bir davranışı. Son on günü tamamen mescide kapanarak geçiriyor Efendimiz. O kadar kuvvetli bir sünnet ki bir defasında bir savaş nedeniyle bir sefer nedeniyle yapamamış Ramazan'dan sonra kaza ediyor. Yani bakın ne kadar kuvvetli bir sünnet. Hatta bizim fıkıh kitaplarımızda işte bir beldede itikafa giren hiç kimse yoksa parayla adam tutup itikafa sokmaları tavsiye ediyor. Yani o kadar kuvvetli. Adeta ben bunları şöyle düşünüyorum. Böyle fantastik filmlerde falan vardır. İşte Alice Harikalar Diyarında kitabında falan vardır. Böyle öbür tarafa geçtiğiniz geçitler vardır ya. İşte Harry Potter'da dokuz çeyrek peronu muydu? Ne o bir peron? On buçuk peronu muydu? Hani peronda böyle duvara doğru gidiyorsunuz evet. ve oradan Onların trenine binmek için izlediniz mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu, e, mesela itikaf gibi e, çok metafizik boyutu çok yüksek olan ibadetlerin ben bizim e, nasıl diyelim ötelerle bu dünyanın ilişkisini kuran geçitler olduğunu düşünüyorum. Ve adeta yani nasıl diyeyim e, metafizik bir alemden bize akacak nurlar, hayırlar, bereketler, lütuflar, ikramlar için toplumda bu mekanların yani bu e, iki taraf arasında geçişi sağlayacak e, işi yapanların artık ne kadar artarsa toplum için bunun o kadar iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Kesinlikle. yani şöyle Nasıl ki, e, şuna benzetiyorum ben bunu, nasıl ki mesela yağmuru çeken ormanlar diyorlar değil mi? İşte ormanları keserseniz yağmur yağmaz. Ormanlar yağmuru çektiği için e, ağaç kesmemeliyiz yağmur istiyorsan. Aynı onun gibi bizden semaya yükselen iyilikler de semadaki lütufları çektiğini düşün. Dolayısıyla bizim zikrimiz ne kadar artarsa ibadetimiz ne kadar artarsa bir yetimin başına okşamamız ve bunları ihlasla yapmamız ihlas çok önemli. İhlas olmadığında hepsi boşa gider yani. İhlas nedir? İhlas çünkü bazen de bakın şimdi 2000 küsur insan var burada. Belki ihlası ilk defa buyon olabilir aralarında. İhlas yaptığınız şeyi başka hiçbir amaç gütmeden sadece Allah için yapmak demek. Aslında oruç tam ihlasın zirve örneğidir. Çünkü ben yemeyip içmeyebilirim ama yine de benim oruçlu olup olmadığımı siz bilemezsiniz. Yani bir insanın oruçlu olduğunu sadece kendisi ve Rabbi bilir. Çünkü yemeği içmemek değildir oruç, niyet etmektir. Yani oruca niyet etmeseniz mesela siz birisi, niyet etmese Hı -hı. ama akşama kadar da yeme içme fırsatı bulamasa, ha şimdi yiyeceğim, ha şimdi yiyeceğim diye akşam olsa, oruçlu sayılmaz. Çünkü niyet etmedi. Niyet de sadece Allah ile benim aramdadır. Bunun için rahmetli Ali Murat Deryal öyle derdi mekansal bir tezahürü olmadığı için ihlasın en yüksek olduğu ibadettir oruç Doğru. o yüzden de e, kutsi hadiste oruç benim içindir onun mükafatını ben vereceğim diyor allah Teala. Evet. Efendimizin Ramazanından öne çıkan üç yönü de söylemiş oldum ee, yani, bilhassa itikaf şimdi zaten yarı yarıya itikaftayız yani <gülüyor> öyle diyeyim <gülüyor> kolaylaşmış oldu evlerimizde evet. e, şunu da söyleyeyim ev itikafın bir asgari süresi yoktur azami süresi Hı. yani 10 gün e, Ramazan'ın son 10 gün ama hani insan 2 saatliğine bile itikafa girebilir dünya işleriyle meşgul olmamak telefona bakmamak hiçbir şekilde efendim, ve her türlü kitap okuyabilirsiniz yani dini olmak üzere veya ilmi <gülüyor> kitap okuyabilirsiniz zikir yapabilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz namaz kılabilirsiniz, oturup Hayatınız üzerine tefekkür edebilirsiniz. Bunu itikaf niyetiyle yaptığınızda itikaf olur. Evet. Evet hocam. Hocam ihlastan bahsettiniz. Ee, günümüzde yaşadığımız şu an pandemi koşullarında, o zaman ihlası daha iyi e, idrak edebilir edebiliriz diyebilir miyiz hocam? Yani, yani... E, bu koşullarda şu an aslında ihlasla yapabiliriz ibadetlerimizi. Kesinlikle. Kesinlikle ben Örneğin hocam, hocam mesela gece ibadeti tehcüt e, sahur aslında bunun için bir vesile e, diyebilir miyiz sahura kalkmak evet. e, çünkü hepimiz hani mesela e, gece ibadetini belki hepimiz yerine getiremiyor olabiliriz e, Hı -hı. bu anlamda sahur e, ibadetlerimizi ihlasla yapma açısından e, önemlidir diyebilir miyiz? Bir fırsat. Evet bir fırsat. Beni sahurda en çok ne etkiliyor biliyor musunuz Özgür Bana sorsanız Ramazan'da çok müthiş iki an var. Yani Allah'a kulluğumuzu ve teslimiyetimizi gösteren. Herkes farklı e, tespitlerde bulunabilir ama beni hı hı. orası çok etkiliyor. Birincisi iftar anı. Yani sofraya oturuyoruz bu yemekler helal. Çünkü ben kazandım ve helal yoldan kazandım. Ve haram değil hiçbiri. Ve benim yani Allah'ın ikramı tabii de hani benim ben yaptım önümde duruyor. Ama saate bakıyorum yani. Son işte otuz saniye, yirmi saniye o saat gelmeden ben o yemekleri yiyemiyorum. Bu Allah'a olan teslimiyetin çok ciddi bir göstergesidir. Onun için bakın hani en başta bir şey söyledik ya, neleri yani Allah'ın kulu olarak, onun kitabına, Resulünün sünnetine iman etmiş bir insan olarak, neleri başardığımızın farkına varabilirsek, bunlar yapmak isteyip de şu ana kadar yapamadıklarımızın, mesela sizin söylediğiniz teheccüd gibi, onları da başarabileceğimizin bir delilidir. Yani bir insan bunu yapıyor bakın, açlık zirveye gelmiş, yani eli ayağa titriyor. Ben şey diyorum çocuklara bazen de gülüyorlar. İnanın iftar ettikten sonra gözlerim bile daha iyi görüyor yani. Gözlerimi hmm. görmesi bile oluyor yani. Efendim, ama buna rağmen yemiyoruz. Bir bu an çok müthiş. Yani ben o an o sofrada hazır sofrada otururken son bir dakika hani o tam dua edilecek andır. Hmm. Duaların en iyi anlardan biridir. Orada otururken o Allah'a olan teslimiyetimi yani iliklerime kadar hissediyorum. Bir bu an. İkincisi de ee, Özge Hanımcığım sahur diye bir şey bir sünnet olmasaydı. Yani bizim orucumuzun sahuru olmasaydı mesela. Gecenin üç buçuğunda şimdi üç buçuk dördünde kalkıp sofra kurar mıydık ya? Yani bir düşünün kim yapar? Hani kalkıp en fazla bir bardak su içer insan. Yani pilavlar ısıtılıyor tabii bu her eve göre değişiyor da menemenler yapılıyor, çaylar demleniyor, evet. herkes kalkıyor. Yani kim bunu başarabilirdi? Gecenin o saatinde bize yemek yediren ne? Niçin? Deli miyiz yani? Niye oturup o saatte sofra kurup yemek yiyoruz? Orada da Efendimizin sünnetine olan teslimiyet var. Tabii biraz da acıkmayalım korkusu var ama Efendimiz de yani şey diyor siz söyleyin sahur yapın sahurda bereket vardır, bereket sahur vardır. Geciktirin diyor. sahuru geciktirin diyor son ana kadar yani sahura devam edin diyor e, oruca yardım etmek istiyor yani zorlaştırmak ve kulu çıkmaza sokmak değildir çünkü ibadetten maksat bana o sahur anı da ve o sofra telaşı da diyelim bazen uyanamazsınız işte son 10 dakikada uyanırsınız aman ilacını alacak olanlar ilacını alsın işte şunu, suyunu içmemiş olanlar suyunu içsin falan diye nasıl bir telaş olur Elaz, yani evet. 10 dakikada. Bir düşünün hani bizi kim kim bunu yaptırıyor? Hangi güç bize bunu yaptırıyor? Farklı başka bir zamanda karnımız aç bile olsa geceleyin gözümüzü oğuştura oğuştura kalkıp yani gecenin üçünde dördünde sofra kurar mıyız ayol? Yani en fazla buzdolabını <gülüyor> açıp bir barda falan içeriz. Yani kendimden hani düşünüyorum, kıyaslıyorum. Dolayısıyla o iki an teslimiyetimizin çok ciddi bir göstergesidir. Bir. Teheccüde gelecek olursak, teheccüd namazının Kur'an-ı Kerim'de en açık ve kuvvetli bir şekilde anlatıldığı Müzenmil suresidir. <gülüyor> o surede allah Teala Efendimiz'e geceleyin kalkıp gecenin üçte birini en az hatta yarısından fazlasını işte orada söylüyor sayıyor seçenekler var ibadetle geçirmesini söylüyor. Ve Müzembe suresi Kur'an'ın iniş sıralamasında yaklaşık üçüncü sure olması lazım yani. İlk sureler, ilk on surenin içinde. <gülüyor> e, bu ne demektir? E, çok zorlu bir göreve hazırlanan Peygamber Efendimiz'e, e, yani zaten bütün gün mücadele edecek, morali bozulacak, insanlardan korkunç tepkiler alacak, yorulacak yani. Niye teheccüd bu kadar ısrarla Efendimiz'e, anlatılıyor. Hatta benim kanaatime göre beş vakit namazdan hiçbiri teheccüd kadar kuvvetli anlatılmamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Yani o kadar kuvvetli anlatılıyor. Ve Efendimiz'e farz olduğunu biliyoruz biz. <gülüyor> ee, Ahmet Önkal'ın Resulullah'ın İslam'a davet metodu diye bir kitabı var. Ahmet Önkal Hoca'nın. Onun doktora tezi zannediyorum o. Ben öğrencilik yıllarımda okumuştum. E, hala da çok beğenirim. Yani bir kitap üzerinden 30 sene geçtiği halde hala beğeniliyorsa iyi bir kitaptır bana göre. Efendim e, orada der ki e, teheccüd namazı e, insanları İslam'a davet edecek olan kişinin şarj olduğu yerdir. Yani ne kadar güzel. E, bir enerjiye ihtiyacınız var. Yani gündüz sizin manevi bir Güce ihtiyacınız var o tebliğ görevini sürdürebilmek için. Kendinizi iyi hissetmeye, güçlü hissetmeye, kendinizden emin olmaya ihtiyacınız var. İşte bu ihtiyacı depolayacağınız yer teheccüd namazıdır. Onun için teheccüd namazı kılmayan tebliğ yapamaz yani, başarılı olamaz der kitapta. Yapamaz derken hani şu yanlış anlaşılmaya da sebep olmayalım. Yapmasın falan değil. Hayır yani güçlü bir şekilde yapabilmek için manevi bir nüfus. Bir de teheccüd vaktiyle ilgili, o seher vaktiyle ilgili o kadar kuvvetli rivayetler var ki mesela bir tanesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece teheccüdde kılınan namazda Allah'ın bilahicab kuluna tecelli edeceğini Allah'ın nurunun. Yani diğer bütün namazlarda arada perdeler var ama teheccüde bütün perdeler kalkarak, aradaki bütün engeller kalkarak doğrudan bir tecelli ol te olacağını söylüyor. O yüzden teheccüd kılanların yüzünde Allah'ın nurundan bir nur olacağını söylüyor. Yani o da bizim işte tesirimiz, maneviyatımız daha doğrusu tesirimizden kastım Özge Hanımcığım, ne kastettiğimi de söyleyeyim. İnsanlara tesir etmekten bahsetmiyorum ben. Kendimize tesir etmekten. Ve söylediğimiz sözün şuradan değil, şuradan çıkmasından bahsediyorum. Yani çok, e, hani inancımızın kalbimize inmiş olmasından bahsediyorum. Hayatımıza inmiş olmasından bahsediyorum. Bana tesiri olmuşsa bir sözün benim için yeter. İnsanlara Allah ne kadar isterse o kadar hidayet verir. Hiçbir şeyi de, mesela biz vaizlerin handikaplarından birisidir bu. Aman güzel anlatayım, aman doğru anlatayım, aman etkili anlatayım. Yani hep başkalarına anlatmak bir numaralı hedef haline gelir. Aman dikkat bu bir şeydir. Mesela şimdi anne babalarda çocuğuma anlatayım. Hayır kendine anlat önce. Sen israf etmezsen çocuğun israf etmeyebilir. Sen yani kendi ibadetlerine bak kendi dilini haramdan ne kadar koruyabiliyorsun? Yani işte annenin 50 tane eşarbı varsa kızının tabii ki 20 tane ayakkabısı olacaktır. Yani buna benzer şeyler. Evet, teheccüd. Ağzınıza kadar, yani daha doğrusu mesela ben sadece Ramazan'a mahsus olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle erken evet. kalkmanın, Erken yatmak ve erken kalkmak, bir de gece uykusunu bölmek Sağlık açısından da bu çok tavsiye ediliyor. Çeşitli damar tıkanıklıklarının, felçlerin, çok çeşitli rahatsızlıkların sebebi akşam yatıp 8 saat hiç kalkmadan uyumanız. O yüzden akşam yatarken çünkü gece tuvaletiniz gelsin ve kalkın diyorlar mesela. O kalkıp arada bir kan dolaşımının tekrar hızlanması gerektiğini söylüyorlar. Belki bunu söyleyince terlikte kalkarızlar çünkü psikolojik <gülüyor> <gülüyor> faydası olunca "Aa öyle mi?" alıp falan veriyor. Maalesef. Doğru biraz hocam. Şey, dünyadaki faydayı çok önce beğenmeyi evet. e evet. Kesinlikle. Hocam, e, Ramazan ayından en verimli şekilde nasıl istifade edebiliriz? Aslında bunu açıkladınız. E, kısaca bir günümüzü nasıl planlamalıyız? Buna biraz değinebilir miyiz hocam? Yani e, evet. verimli geçirebilmek için bir günümüzü nasıl planlamalıyız? Zaten zaman konusu şu an e, çok çok önemli bir konu çağımızda da. Bu konudaki evet. tavsiyelerinizi dinlemek isteriz. Evet. Ya Özgün Hanımcığım ben o konunun e, kopya çekilemeyeceğini düşünüyorum. Ve herkese Hı -hı. göre değiştiğini düşünüyorum. Yani mesela be, benim şimdi e, çocuklarımı ilk dünyaya getirdiğim yıllarda 3,5 senede 3 tane çocuğum olmuştu. Yani e, düşünün bir anneyi e, işte ben Çocuğumun birini ayağımda sallayıp birini mama yedirirken ötekini emzirdiğimi aynı anda ya. Yani. Aynı anda bu üçünü yaptığımı çok hatırlıyorum. Şimdi böyle bir anneye sen işte gününü planlamalısın bak ziyan etmemelisin falan demek ona hepten yani işkence gibi bir şey. Kendini kötü hissettirmenin yollarından birisi. Veyahut da mesela hasta bakan birini düşünün. Yani evinde yatalak biri var, bir hastası var ona bakıyor. Veya üzürlü bir çocuğu var ona bakıyor. Şimdi bu insana işte sen şu kadar da okumalısın, şu kadar da şuna ayırmalısın falan diye böyle standart bir zaman yönetiminin insanlara çok ciddi haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herkesin kendi programını kendisi yapması gerektiğini söylüyorum. Ve kendi şartlarını nazır dikkate alarak. Burada belki anahtar kavram şu olabilir. E, lütfen hayattaki meşgalelerinizi ehem mühim sırasına göre sıralayın. Yani en önemliden az önemliye doğru hı hı. öyle bir sıralayın. Misyonlarınızı yani ne işleri ne işiniz var? Mesela ben annemle yaşıyorum. Anneme bakmam gerekiyor. İşte annemin ilaçlarının sabah ve akşam verilmesi gerekiyor. Mesela o zaman bunu, bu benim mesela e, günlük ödevlerimden bir tanesi. İşte e, başka bir ödeviniz yemek yemeyi siz yapıyorsunuz. Yani evinde bir yardımcısı olanla olmayan, işini kendisi yapanla yapmayan, işte ne bileyim bazı hastalıkları olan ile olmayan. Yani bunlar arasında o kadar büyük farklar var ki. Dolayısıyla herkes kendi yapmaz kendi sorumluluklarını bir sıraya dizmeli bir defa. Tamam mı? Yani en önemliden en önemsize doğru. Sonra e, benim tavsiyem inşallah yanılmıyorumdur. Çünkü bu yani dini bir emir veya işte kesinleşmiş bir bilimsel bilgi değil. Benim çıkarımım. Kendi çıkarımım. E, ben mesela haftalık, aylık planları çok uygulayamıyorum. Biraz zuhuratla gidiyor benim hayatım. Yani çok hareketli bir evimiz ve e, pek çok Nasıl diyeyim? Çok yaş, farklı yaşlarda ve farklı meşgalelerde olan insanlarla yaşıyorum bir evde ve bu hayatın tam ortasında da ben varım. Dolayısıyla benden her an bir şey beklenebilir. Öyle olunca da benim bir haftalık, bir aylık, bir yıllık falan program yapmam beni daha çok strese sokuyor. Çünkü o programa uymuyor. Bu yüzden ben günlük program yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ama günlük programı sabah kalktığımda değil akşam yatar yatmadan yapmam gerektiğini düşünüyorum. Yani onu tecrübe ettim. Yarın neler yapacağımı akşamdan planlarsam o zaman mesela yarın sabah daha erken kalkmak için büyük bir motivasyonum oluyor. Çünkü yarın şu yazıyı yetiştireceğim mesela. <Gülüyor> Ve işte, e, şu hastanedeki şu işi görmem gerekiyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu akşamdan bilirsem e, sabah, o beynimde sabaha kadar beni motive ediyor e, ve e, ona göre planlıyorum böyle yapmanızı tavsiye ederim bir de daha günlük plan da yapmadan önce belki veya yaptıktan sonra da olur bir tavsiyem var bunu çok denedim ve çok faydasını gördüm e, bir müddet yani bu iki ay üç ay olabilir ben mesela altı ay yapmıştım belli aralıkla iki kere yaptım bunu altı ay altı ay bir gününüzü neye harcadığınızı yazın. Her şeyi ama. Abdest almak için şu kadar zaman harcadım gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir günde neye ne kadar zaman harcadığınızı beş dakikalar dahil olmak üzere yazın. İki üç ay böyle yapın. Çünkü böyle bunu on gün falan yaparsanız bütün hayatınıza uymaz. Çünkü on gün güzel, dingin bir dönem geçmiş olabilir. Sonra çok fırtınalı bir on gün gelebilir mesela. Hı -hı. 3-4 ay bunu yaptığınızda şunu görüyorsunuz. Ben mesela bunun sonucunda şunu gördüm. Ee, çok bazen gereksiz, gereksiz demeyeyim de çok da mühim olmayan şeyler için çok fazla zaman harcanmış. O zaman onları tadil ettim kafamda. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Alışveriş. Ee, evin bütün alışverişini ben yapıyorum. Bu alışverişi işte zeytin falan yerde ucuzmuş, işte peynir de falan yerde güzelmiş, işte şurada da şurada indirim olmuş falan diye. Yani bütün İstanbul'u gezerek de yapabilirsiniz. Hani gün, gününlerinizi ona ayırabilirsiniz. Ee, mesela hiç unutmuyorum seneler önce yani belki 30 sene önce bir e, ahbabı gördüm. İşte ne yapıyorsun falan dedim. Böyle yolda karşılaştık. Dedi ki ayakkabı bakıyorum dedi. İşte geçen gün dedi Fatih'e gittim. Dün de Kadiköy'e gittim, bugün de Üsküdar'a bakacağım. Düşünebiliyor musunuz? Bir ayakkabı için üç gün, üç ayrı muhit oluşmuş yani. Şimdi bunu yazsa, düşünsenize bakacak, aman Allah'ım bir ayakkabı için bu kadar. Sonra ne yaptım ben? Bu alışveriş konusunda belli yerler belirledim kafamda. Ayakkabımı alacağım, iki yere bakıyorum. Varsa var. Yoksa zaten ayağım açıkta değil. Yani olana kadar erteliyorum. Demek istediğim yani alışverişten çok zaman kaybettiğimi fark ettim mesela. Trafikte çok zaman kaybettiğimi fark ettim. Ee, i̇şte bazen özellikle bu teknolojik e, dijital e, aletlerle çok Hı. zaman kaybediyoruz. Ara sınır koymanız çok önemli. Önce yani yarını planlamadan önce boşlukların, kayıpların nereye doğru olduğunu... Şöyle diyelim, bir kazanı doldurmaya çalışıyorsunuz ama kazanın dibi delik. Yani dipten devamlı akıyor. Yani siz Kesin. zamanı, nerelerde boşa harcadığınızı, nerelerde israf ettiğinizi önce tespit etmezseniz, ne kadar plan yaparsanız yapın, olmuyor. Yani evet. o, dolayısıyla iradenizi, e, o gereksiz zamanları, sınırlamak için kullanmalısınız Ram gelelim Ramazan'a bunlar genel tavsiyeler Ramazan için e, benim acizane tavsiyem mutlaka Kur'an'la ilgili kendinize bir program yapın ezber olabilir hatim indirmek olabilir. Kur'an mealini baştan sona okumak olabilir. Tek bir sureyi çok iyi çalışmak olabilir. Ben işte maide suresini çalışacağım diyebilirsiniz bu Ramazan'da. Yani onun tefsirini okursunuz, ezberlersiniz. Belli ayetlerini maide uzundur da belli yerleri ezberlersiniz. Namazlarda onları okursunuz. Kelime meali, külük mealinden çalışabilirsiniz. Arapçası biraz iyi olanlar. işte oradan bilmediği bir takım kavramları ansiklopediden bakarsınız. Yani ben Maide suresini böyle artık aklıma nakşedeceğim nakş bu Ramazan'da diyebilirsiniz. Ama bir şey yapın yani Kur'an'la ilgili. Kur'an okumayı bilmeyenler Kur'an okumayı öğrenebilir. Kur'an okumayı öğrenmek çok kolaydır arkadaşlar. Vasat bir zekaya sahip bir insan için en fazla en fazla günde bir saatten bir ay sür. Ama mükemmel oku, okumak için, virtüöz olmak için tabii ki yıllarca çalışmanız gerekiyor. O ayrı bir şey. Yani e, ben mesela işte hafızlık yaptım, kıraatı aşere okudum, yani tasliye-i okudum, hepsini okudum ama sonuçta ben Abdus Samet değilim yani. E, o ayrı bir şey. Ama Kur'an'ı size yetecek kadar okumanız bir ay sürer bunu öğrenmeniz. Kur'an'la ilgili bir şey koyun bu Ramazan'da hayatınıza. Bir. İkincisi Efendimizin sünnetinden gidelim. Her güne bir cömertlik koyun. Bu bir akrabaya telefon etmek olabilir. Hatır sormak olabilir. Bir hastayı ziyaret etmek olabilir. Bir işini görmek olabilir. Bugün ben, ben mesela bir iki bir şey yaptım böyle güzel hani. Kendimce Hı -hı. güzel bir Ayaklarım yere değmiyor yani. O kadar sevinçliyim. O kadar hafifledim. Onları yapabildiğim için. Kendimi nasıl kutluyorum? Dolayısıyla Hı -hı. kendinizi iyi hissedeceksiniz. Yani cömertlikler, güzel şeyler. E her güne, her güne bir iyilik. Yani Ramazan boyunca bir iyilik planımız. Bugün şunu yapacağım bir tane, bugün bunu yapacağım, bugün bunu yapacağım. Bir de her güne Kur'an'la ilgili bir meşkele. bunu... Nereye koyacağınızı bilemem. Bazıları sahurdan sonra oturur, bazıları gece oturur, sahurdan sonra yatar. Bilemem. Sizin hayatınıza en uygun neresiyse oraya koyabilirsiniz. Bir de ibadetlerle ilgili. Yani ibadetlerinizi mesela beş vakit namazı düzgün kılmıyorsanız beş vakit namazı vaktin evvelinde kılmaya başlayın efendim 5 vakit namazı şimdi çok yaygınlaştı sadece farzlarıyla kılıyorsanız sünnetleriyle birlikte kılmaya başlayın işte teravihi hiç kılmadıysanız bugüne kadar hiç olmazsa 8 rekat 8 rekat kılmaya başlayın efendim dediğiniz gibi sahura kalkıyorsun zaten bak abdest almak ve teheccüd kılmak maksimum 5 dakika sürer 5 dakika arkadaşlar abdest alacaksınız ve 2 rekat teheccüd namazı kılacaksınız ama hayırları, faziletleri saymakla bitmez. Nur üstüne nurdur, yüzünüze nur iner. Onun için e, ibadetlerle ilgili bir şeyi artırın yani. Cömertliği artırın, iyilik daha doğrusu, her türlü iyilik. Cömertlik mesela benim birisini bir saat bir sorununu dinlemem de bir cömertliktir. Ona bir saat vaktimi veriyorum. Yani o da bir cömertliktir, her türlü cömertliği. Bir de Kur'an'la meşgalenizi artırın. Bunu artık nasıl yerleştirirseniz hayatınıza o şekilde yerleştirin. Bir de acizane tavsiyem lütfen yeme içme işini abartmayın arkadaşlar. Ee, oruç işe yarasın. Yani. İnşallah hocam ağzınıza sağlık. Çok da az vaktimiz kaldı. O zaman e, bu bir günümüzü nasıl planlamalıyız kısmına ben de bir e, haber ekleyeyim siz de buradayken. Peki, e, hocamız inşallah... E, Ramazan boyunca her perşembe günü e, saat beş buçukta Elmalı'dan e, Fatiha tefsiri okumaları yapacak. Günlük planlamanızda bunu e, yapmanızı öneririm diyeyim. Hocam sizin bu konuda e, söyleyeceğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Şöyle Fatiha tefsirini ben çok önemsiyorum. Elmalı Hamdi yazırın da bütün evet. neredeyse hani belirli bir yerdir. Ee, sadece 30 sayfa besmeleyi tefsir etmiştir Fatiha'nın ilk ayeti olarak. Ee, fakat onun kayıtlarını hiçbir yerde bulamadık. Ben evvelce yapmıştım birkaç sene evvel. Ee, hiçbir yerde kayıtlarına ulaşamadık. Bizi bu tefsir kayıtlarını podcast'e dönüştürdüğümüz için arkadaşlar rica ettiler bu Fatiha tefsirini bir daha yapamaz mısınız? Havet'e <gülüyor> soruyor falan diye. Ee, denk geldi bu Ramazan şerifte inşallah fikriyat sayfasında. Evet, Perşembe inşallah. gibi Fatiha tefsirine başlayacağız Elmalı Hamdi Yazır'dan. herkesi bekleriz. Yürekler fet olsun, gönüller fet olsun inşallah. Hayırlar inşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa hocam buyurun. ben ne söyleyebilirim başka? teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Çok kırmadınız bize. güzel fırsatlar. Allah Teala'nın bizim için hazırladığı, bize nasip ettiği bütün imkanlar gibi bu dijital platformları da kendi razı ve hoşnut olacağı şekilde kullanmamızı nasip etsin. Aynen. İki cihan karşımıza yüzümüzü ağartacak ameller olarak çıksın inşallah. inşallah. Mahmut etmesin Rabbimiz. Tuttuğumuz oruç kalp gözümüzdeki sisleri dağıtsın inşallah. Böyle Nasıl ki oruç tuttuğumuz zaman bedenimiz temizleniyor, bir detoks oluyor. Eğer iftarı ve sahuru doğru şekilde geçirebilirsek, bir e, e, nasıl biyolojik bir temizlik oluyorsa bedenimizde, aynı şekilde oruç kalplerimizi de temizliyor, zihinlerimizi de temizliyor. Ve o e, görüşümüzü bulanıklaştıran sis dağılıyor, görüşümüz berraklaşıyor. Unutmayın, e, hiçbir tarikatte oruçsuz bir seyrüsülük yoktur. Yani bu çile vardır ya bir tanikate çileyi de. <Gülüyor> kence zannediyorlar. Hayır, çile farsçadan geliyor. 40 demek. Yani 40 günlük bir riyazetten sonra bir tarikat sizi kabul Yani Bir tarikata kabul edilirsiniz. Bir tarikata kabul edilirsiniz. Sonra Hı -hı. sizden bir diva dönemi geçirmenizi ister. Bir çile, çilehaneler, işte bu şey, tepkelerde tekkelerdeki çilehaneler o inzivaların geçirildiği yerlerdir, mekanlardır. Ki üç günden bin bir güne kadar, Mevlevilerde bin bir gündür mesela o çile. İşte bazı tarikatlar 3 gün. Ortalaması 40 gündür. Onun için çile denmiştir 40 kelimesinden. Ve hiçbir e, seyr sülük oruçsuz olmaz. Yani tıka basa yiyerek, aklımıza estiği an, aklımıza eseni yiyerek arkadaşlar manevi tekamül olmaz. Manevi tekamülün 3 tane temel şartı vardır. Bütün tarikatlerin hani nasıl diyeyim, giriş cümlesidir yani. Killeti kelam, killeti taam, killeti menam. Az konuşmak, az yemek, az uyumak. Zaten yemekle uyku birbirleriyle çok yakından ilişkilidir. Tıka basa yediğiniz zaman, kafletten duyumuzu açamazsınız. Hocam. Evet. Evet. Biliyorum. 20 saniyemiz kalmış. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese herkese hayırlı akşamlar.